Canlı yayındayız. Apaçık Radyo dinleyici destek projesi özel yayınım. 22. Radyo şenliği bu. Dördüncü günümüz. Ee, Emre ile birlikteyiz. Emre abi, Emre Dağıtaşoğlu. Hoş geldin. Hoş bulduk İksen. Tabirler muhtelif. <gülüyor> <gülüyor> Emre abi diyerek en rahat edeceğim ama e, umarım dinleyiciler garipsemez. Herhalde garip Garipsemezler olur. herhalde. Hem meslektaşız. İki evet. anlamda da. Ben radyocu değilim gerçi ama. Estağfurullah canım ne demek. Ben <gülüyor> ben önce radyocuydu. İşte estağfurullah. <gülüyor> Hem felsefe... Mezunuz ikimizde ve oradan evet. tanışıyoruz. Hatta sen radyoya gelmeden önce tanışmıştık biz. Evet doğru İstanbul Mersi. O yüzden bizim hukukumuz bayağı eski. Evet o yüzden mazur görsünler. E, arada böyle kayabilir tabirden söylediğim gibi. Allah Elimden geldiği kadar bir felsefe konuşmasına döndürmemeye çalışacağım bunu. Seni en azından o çekmemek için elimden geleni <gülüyor> yapacağım. Benim aklımda bir şeyler vardı ama neyse o zaman. Yok <gülüyor> Yo, varsa tabii ki her zaman kabulümüzdür. Evet, normalde hafta içi görüşmüyoruz. E, stüdyoda zaten bir müddettir seni görme şansını da erişemiyoruz şehir değiştirdiğin için. Ne yazık ama. evet. Şimdi e, bir salı akşamı Canlı yayını Stüdyosu'ndayız. Falan en doğal haliyle konuşmaya başlayalım. Nasıl buldun radyonun hafta içi halini? Valla güzel buradaki enerji bayağı yüksek. <gülüyor> e, ben de sevindim. Hem bu mekanı çok özlüyorum dışarıda da konuştuğumuz evet, üzere. Evet. Canlı yayına gelebilsen pazarları gelmeyi çok isterim. Fırsat bulsam aslında çünkü 21 yıl oldu ben radyoya of, o, evet. Mekanı özlüyorum, radyoyu özlüyorum, buradaki enerjiyi özlüyorum. Bir de buraya girdiğinde insan buradakiler bunu fark eder. Dışarıdan belki fark edilmez ama çok doğurgan bir yer. Burada konuşurken evet. bir şeyler aklına geliyor, bir konsantre oluyorsun. Dinleyiciler anında ulaşabiliyor da eskiden canlı evet. yayın yaptığım zamanlar. Evet, doğru. Burada olmak benim için her açıdan sizleri görmek, buranın enerjisinden nasiplenmek benim için çok önemli. Kıymeti Paha biçilmez yani. Eksik olmam. Uzaktan yürütmek de bir o kadar zor şimdi düşünüyorum da. Ama tabii ki dillendire titreşimler programından bahsediyoruz. Radyonun dinleyici kitlesi böyle en sıkı diyebileceğimiz... Kötü tabir kullanmayayım dedim. Fanatik kitlem var <gülüyor> <gülüyor> öyle söylemem lazım. Yıllardır e, en çok destek projesi kapsamında da hemen rağbet gülen yayınlardan birisi. Onların motivasyonuyla şüphesiz uzaktan yayın yapmak bir nebze kolay oluyordur diye düşünüyorum radyo mekanından mahrum kalınsa da. Evet yani mekandan mahrum kalmak biraz motivasyon bozucu ama ben alıştım buna biraz. Bir de yıllar içerisinde birkaç kere... Ya artık yoruldum. Bir de ben çok konuştum. Başkaları da konuşsun bıraksam mı diye düşündüğüm oldu. Ne zaman bunu düşünsem birkaç tane mail aldım. Bazen mektup aldım. Bildiğim kağıtta yazılmış mektup yani. <gülüyor> Bazen hediyeler aldım. İki üç kere bunu yaşadım. Dedim ki gücüm yettiğince devam edeyim yani. Devam edeceksin. Lütfen. <gülüyor> Yo, ben çok seviyorum burada olmayı. Sadece hem yorgunluk hem de başkalarına mı yer açılsın falan gibi. Ama dediğim gibi dinleyicilerden anında... Bir dedim bu ilahi bir şey herhalde. <gülüyor> Doğrudur. Şimdi dinleyiciler için e, özel de bir yayın olacak bu. Zaten radyo şenliğini e, saat saat böyle tasarlıyoruz. Pek çok dinleyicimizin gayet iyi bildiği gibi şu anda bize apaçık radyo kontrol eden dinleyenlerin de çok iyi bildiği gibi. Yayının olağan dışı aktığı 9 gün bu radyo şenliği. Olağan dışı bir şeyler de olacak bu yayında. Sen bize kayıtlar getirdin. Senin kayıtların. Evet. Kayıtlar getirdim. Buna cesaret ettim. Ben aslında müzisyen değilim. Önceki yıllarda da kendi kayıtlarımı çaldığım zaman söylemiştim. Yani müzisyen olmamakla birlikte... Açık radyoyu gerçekten bir aile gibi görüyorum. Hala açık radyo diyorum, apaçık açık radyo. Gerçekten bir aile gibi görüyorum. Kendi programımda tabii ki müzisyen olmadığım için çalmıyorum ama böyle özel günlerde, özel zamanlarda kendimce yaptığım kayıtları. Bunlar telefonla alınmış ürüm kayıtlar bu arada. Stüdyo kaydı falan da değil. Hı hı. Çok amatör işi. Ne o güzel. böyle odada sohbet edermiş gibi düşünerek, dinleyicilerin affına da sığınarak o kayıtları ...paylaşırım diye düşündüm. Çok iyi yaptın. Hemen bir tane dinleriz zaman merak ettim. Yani sık yapıyor musun bu kayıt işini? Yoksa bu? Yok sık yapamıyorum çünkü zaten çok sık elimi alamıyorum. <gülüyor> bu kayıtları da ilk yapmaya işte 7-8 sene önce annem istediği için başladım. <gülüyor> Çalıp ona gönderiyordum. Yani sık yapamıyorum ne yazık ki. Keşke yapabilsem. Evet annen için gönderiyordu. Şimdi dinleyicilere <gülüyor> gidiyor. Şimdi dinleyicilere gidiyor evet. Yani çok kıymetli hakikaten. Bilmiyorum sorulama yaptınız mı? ilki şeydi, Efendim ismini taşıyan bir türküydü. Bu İbreti Baba'nın bir şiiri, Nida Ateş bestelemiş, çok da güzel bestelemiş. Çok sevdiğim türkülerden birisi. Onu çalıp söylemeye çalışmıştım. Senin yorumunu dinleyelim şimdi destek adımızı. Hatırlatayım, hatırlatalım. Hep birlikte 0200'ünki alan koduyla 343-4141'di. Ee, bekliyoruz desteklerinize. Emre Ateşoğlu'ndan özel bir kayıtla yayınımız sürüyor. <Gülüyor> Beni gördükçe kaşların yıkma, ne suçum varsa bildir efendim. Hata eyledimse usura bakma, düştümse elimdut kaldır efendim. Hata edimse, bu surahı bakma düştümse elim tut, kaldır efendim. Nedir bu keman kaş, nedir bu gözler? Açtın yaralar. Hatırdan çıkmıyor o şirin nazlar Ya kurtar yahut da Ölür efendim Hatırdan çıkmıyor o şirin nazlar Ya kurtar yahut da öldür efendim Sırrım açamaz oldum Mal şerbet verseler içemez oldum Gırdın kanadımı uçamaz oldum ister alat ister güldür efendim Kırdım kanadımı uçamaz oldum İster ağlat ister Güldür efendim Sensiz gam kederdir Her geçen günüm Niçin işitmezsin Feryadı günüm Benim Kabe'm sensin, imanım dinim İbreti kapında kuldur efendim Benim kabem sensin, imanım dinim ibreti kapında kuldur efendim. Canlı yayınımız sürüyorum. Apaçık Radyo'da dinleyici destek projesi özel yayınının dördüncü akşamın 22. radyo şenliğinde Emre Dağtaşoğlu ile birlikteyiz. Emre sağlık. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Stüdyoda ilk defa dinledim. Kendimi biraz <gülüyor> mahcup oldum açıkçası. Bu aklı kırı hemen çıkardın zaten. Ya. <gülüyor> yani, Çalmaya başladın. Evet. Eminim çok keyif alanlar olmuştur. Hem canlı yayında hem de daha sonra. Podcast ortamına da yüklenecek. E, kaçıran dilden dile titreşimler dinleyicileri de oradan muhakkak dinliyorlardır bizi diye düşünüyorum. Şunun için arada bir ufak e, şey yaptım. Tüyo aldım yukarıdaki destek biriminden. E, bir tahminim vardı onu doğruladım daha doğrusu. Dilden dire titreşimlerin ne kadar fanatik bir kitlesi olduğundan az evvel bahsetmiştim. Bunu hani e, maddi kanıtlarla da büründürmek istedim. E, takviye etmek istedim. Dolmuş dilden titreşimlerin hmm. desteği. Sağolsunlar. <gülüyor> için teşekkür ediyorum. Ama radyonun daha çok desteğe ihtiyacı var. Bunu da konuşmak lazım. Sen şu an bizi dinleyen dilden dire titreşimcilere henüz desteklerin olmamışlarsa ve belli ki olamayacaklar. Dilden titreşimler isimli en sevdikleri programa e, ne önerirsin nereye destek olsunlar? Tamam. Ben bir şey önermeyim şimdi. Tabii program adı Muhakkak destek olsunlar çünkü buradan sesin kainata karasal olmasa da yayılması bence çok önemli. Senenin kavramlarından birisi haysiyet. Ben bununla ilgili de birkaç şey söylemek Lütfen. istiyorum. Bence çok iyi seçilmiş bu kavram. Şu açıdan şöhret itibar haysiyet birbirinden farklı şeyler. Şöhret itibar haysiyet. Haysiyet evet şöhret geniş kitlelerin size atfettiği değer. Bu ortadan kalkabilir. İtibar konunun uzmanının size atfettiği değer, hı hı. haysiyet ise sizin kendinize atfettiğiniz değer. Hı hı. Ve bu çok önemli çünkü kendini tanımakla alakalı bir şey. Hı hı. Kendini tanımayan biri haysiyetli olamaz. Ben açık APAçık Radyo'nun, eski adıyla Açık Radyo'nun bu kavramın içini doldurduğunu düşünüyorum. Neden diyecek olursanız Açık Radyo dünyayı takip ediyor, hı hı. ne oluyor ne bitiyor buna bakıyor... Kendisinin orada nerede durması gerektiğini, ne yapması gerektiğini biliyor, sınırlarını biliyor. Hı hı. Yani kendini tanıyor bence Apaçık Radyo. Ve hatta Apaçık Radyo dinleyicileri de bazen hata yaptığınızda arıyorlar, iyi yaptığınızda arıyorlar. Sen demin aynalama dedin. Evet. Gerçekten ayna olabiliyorlar. Bu da kendini tanımanın başka bir boyutu. Hı hı. Kendini tanıdıkça haysiyet dediğimiz şey, vuku buluyor. Evet. Apaçık Radyo bence Türkiye'deki haysiyetli kurum sayısı giderek azalırken... Bunu çok iyi bir biçimde taşıyan kurumlardan, o yüzden de var olması lazım. O yüzden de dinleyicilerimizden desteklerini bekliyoruz gerçekten. Çünkü bu haysiyet sadece apaçık radyo ile ve dinleyicisiyle sınırlı kalmıyor. Haysiyetli işler yapıldıkça bu yayılıyor. Evet. İtibar da önemli şüphesiz ama. Haysiyet evet. önemli ve haysiyeti kimse alamaz. Yani itibarı alabilirler, şöhreti alabilirler. Doğru. Ama haysiyet alınamaz çünkü sizinle ilgili bir şeydir. Apaçık Radyo'ya da buradan da şöyle bir başka bir şey daha söyleyeyim. Hem mensubu olarak hem dışarıdan biri olarak Apaçık Radyo'nun haysiyetini bu sebeple alamazlar. İtibarını da zaten alamazlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani bazı şeyler kapanmak bilmiyor <gülüyor> Evet hani. <gülüyor> diye şey yaptınız ya. Tam ee, ruhu bu aslında o e surdanında. Çünkü haysiyet olduğu zaman kapanmaz. Ben yani, onu düşünüyorum. Çok isabetli seçilmiş. Bu haysiyete çok az çok bir şeyler taşımak da benim için bir onur ve gurur. Şimdi bir şeyler daha diyecektim de çok uçmayayım dedim. Ben bir yere gireyim. Belki hala senin için de isabetliyse benim söylediklerime karşılık e, lütfen çekinme söyle. Bu haysiyet meselesi ve haysiyetin ortadan kalkmaması, bazı şeylerin bir türlü kapanamaması çok ilginç. Daha Adı ne olacak, apaçık mı olacak, açılacak mı, açılmayacak mı, geri FM alınacak mı, alınmayacak mı tartışmaların sürdüğü bir dönemde. Ama hani FM'in kaybettiğimiz, daha doğrusu FM'in kapatılacağının kesin olduğu bir zamanda tam da böyle söylemiştik. Ee, daha doğrusu senin bu haysiyetini anlamaması e, meselesine dair. Yani radyonun bugüne kadar ortaya koyduğu ürün ve emek diyelim gösterdiği büyük çaba yok edilemeyecek. Aynalama da dedik bir yandan. Yarattığı etki itibariyle Apaçık Radyo, o zaman daha ismi de değildi ama <Gülüyor> biz de öyle söylemiştik. Zaten ortadan kaldırılamayacak bu yayın. Artık olan oldu. Olan şey. oldu evet. Olan oldu ve büyük bir mesaj kainata yayılmış vaziyette. Ve şimdi de işte Apaçık Radyo'da ilk radyo şenliğini yaparken tam da bu ortadan kaldırılamayanın ne olduğuna dair tespiti de biz haysiyete işaret ederek ifade etmeye çalışıyoruz. Bir başka ilginç kısım da bence radyo kuran ekibin, çok kıymetli ekibin daha yola çıkarken haysiyetli işler yapmak lazım diye çıkmış olması. Büyük öngörü. Öyle çok büyük bir iddia. Ben düşünüyorum kurucu ekip de olsaydım böyle bir cümle kurabilirim. Herhalde kurardım. Ekip olmak biraz da böyle bir şey. Yani... Ekip güçlü oluyor çünkü. Evet. Tek başına belki insan söylemekten çekinebilir ama. Evet. Bu vesileyle ben Açık Radyo'nun ekibine de teşekkür etmek istiyorum. Şöyle ki yani haysiyetli işler yapmak lazım diye yola çıkılmış. Bu bir... Vizyon büyük bir öngörü ama bu haysiyetli işleri yapmak ve hayata geçirmek de çok büyük iş. Biz program yapımcıları elbette radyoya az çok emek veriyoruz ama program yapıyoruz gidiyoruz ya da program yapıp gönderiyoruz. Fakat bu vizyonu bu perspektifi koruyan bunun var olmasını sağlayan sizlersiniz. Bu konuda da hiç mütevazi olmanızı istemiyorum. Ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani verdiğiniz emeği ben yıllardır görüyorum. görüyorum. Çalışmalarınızı görüyorum. Bununla hem gurur duyuyorum hem biraz da mahcup oluyorum size yeterince destek olamıyorum diye Hayır, kendi ol. adıma. Burada hiç mütevazi olmayın. Gerçekten bu vizyonun ve haysiyetin var olması Açık Radyo ekibinin gayretleriyle oluyor. Ben kendi adıma hem Açık Radyo'nun bir mensubu olarak hem artık sürekli dinleyemesem de bir dinleyicisi olarak teşekkür ediyorum size. İyi ki varsınız. Bu yüzden de desteklerinizi bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Evet. Yani... Bu şenliğinde işte konuştuğu <gülüyor> bu bunları konuşabilmek farklı pozisyonlara geçip de bir meseleyi farklı perspektiflerden ifade etmenin olanı veriyor radyo şenliği bize nedir 30 yıl boyunca ortaya koyduğumuz açık radyo ve apaçık radyoda bunu hep birlikte dostlar meclisi halinde konuşuyoruz evet haysiyet işler yapmak lazım diye başlayan radyomuzun 30. yayın yılında 22. radyo şenliğinde canlı yayındayız bu e, sabahtan şu dakikaya kadar destek olan 118 dinleyicimiz olmuş günlük okay. sayımız bu çok çok teşekkür ediyoruz hepsine e, saat 7'ye kadar canlı yayını e, sürdüreceğiz biz sayı güncellenirse de ben iletirim e, ama sayının güncellenmesi ne demek bu çok şey oluyor teknik tabir oluyor sayının güncellenmesi yeni desteklerin gelmesine bağlanacak o yüzden 0212 alan koduyla 3434141 41 ararsanız bu yayında biz size eşlik ederken desteğinizi çok hızlı bir şekilde radyoya iletebilirsiniz bir kayıtla daha devam edelim mi? Olur abi. olur. Ne dinleyeceğiz? Ee, i̇kincisi neydi? Şey Yüce Dağ Başında Karboran Boran isimli Musa Eroğlu'ndan derlenen bir türkü. Evet Emre Dağtaşoğlu'nun yorumuyla Radyo Şenli'nin özel bir kayıt sizlerle. Yüce başında kar boran boran Yardan ayrılmış amcanım, ey olmaz yaram Yardan ayrılmış amcanım, ev olmaz yaram Sevda bir sual soran Acıdır hoyrat tüm canın sözü sevdim Acıdır hoyrat tüm canın sözü sevdim Yarlar yağmış ayra başına Yararım sevinle canım yarataşım Yararın söylenmem canım yarataşım Geleceğin kara gözüm peşine Erisim dağların karı buzu sevdim Erisim dağların karı buzu sevdim Canlı yayına geri döndük. Apaçık Radyo'da, Radyo Şenliğinde Emre Dağtaşoğlu ile birlikteyiz. Açık dergi saatinde. Bu arada destekçi sayımız da 120 oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yayına girdiğimizden bu yana desteklerini ileten 3 yeni destekçimize ya da yeniden destekçimize var olsunlar. Sağ olsunlar evet. Umarım daha da artar. Artar, artacağını eminim. Gayet iyi gidiyor bugün de çünkü. Öyle bir tempomuz var gibi. Bizler İstanbul'dan devraldık dinleyicilerde sürdürecektir eminim ki. İki felsefeci kurucu metinler konuşmaya devam etsindir o zaman. <gülüyor> evet yani... E, Öyle bir manifestörsünün... Biraz bir bahsetmiştik. Suay, evet. Sen manifesto deyince aklıma geldi e, haysiyet meselesinden. Manifestoda e, geçen kavramlardan biri hayal gücü. Hatırladığın kadarıyla. Evet. Ve ben bunu çok önemsiyorum. Bunu önemsememin nedeni mesleki olarak aynı zamanda üzerinde durduğum ve çalıştığım kavramlardan birisi. Hiç yabana atılacak bir şey değil. E, neden önemli? Çünkü... Radyo gerçekten de hayal gücünü besleyen bir şey. Evet. Peki hayal gücü neden önemli? Çünkü kavramları oluşturmamızı sağlayan yeti aslında yetilerden birisi hayal gücü. Hı hı. Aynı zamanda sanat icra etmemizi mümkün kılan yetilerden birisi. Bu açıdan hayal gücünün nasıl çalıştığı, dünyaya nasıl baktığımızla çok alakalı. Hı hı. Fakat bugün hem televizyon hem sosyal medya hem başka e, bu gibi mecralar hayal gücünü dumura uğratmış Evet. Durumda. Adorno'nun da kültür endüstrisinde vurguladığı hususlardan birisi... ...hayal gücünün dumura uğratılmış olması. Hı hı. Bu ifadelerle söylemiyor ama... ...Kant'ın şematizminden yola çıkarak. Hı hı. Diyor ki hayal gücünün, aynı Billungscraft'ın işlevi artık bugün insanların elinden alındı. Hı hı. Bu elinden alındığında insanların kavramları idrak etmeye, kavram oluşturma... ...yeni yeni hayal gücüne çalışma yordamları sunma imkanları kalmıyor... Hı hı. Radyo bunun için gerçekten bulunmaz bir nimet. Ve özellikle de açık radyo gibi bir mecra bulunmaz bir nimet. Neden diyecek olursa dinleyiciler. Ben özellikle İstanbul'dayken daha çok dinliyordum tabii zaman zaman yine hala dinliyorum internet üzerinden ama. Her dinlediğim programda farklı farklı perspektiflerden, farklı anlayışlardan ama belli problemleri işleyen insanlar oluyor. Kimisi hukuk oluyor, kimisi yemekle ilgili, kimisi kentle ilgili, kimisi ekolojiyle ilgili. Ve bu programlarda görüntü yok. Herhangi bir başka hayal gücünü engelleyen, evet. e, akıp giden duyularımızı gereğinden fazla meşgul eden bir şey yok. O söylenenlerle, argümanlarla siz düşünmeye başlıyorsunuz. Hayal gücü birden çalışıyor. Aslında radyo orada sadece anlatılan meseleyi size iletmekle kalmıyor. Çok doğru. O konuyla hiç alakası olmayan meselelerde bile... <gülüyor> ...hayal gücünüzün işlevsel çalışmasını sağlıyor. Aslında dünyayı daha iyi görmeye başlıyorsunuz. Evet. Bu e, işitsel mecra bu yüzden bence çok önemli. Çok iyi tarif e, Açık ya. radyodaki programların çeşitliliği... ...ve programcıların özeni... ...gerçekten de muhayyileyi... Bence besleyen bir şey. Ve bugün bizim elimizden çalınan şeylerden birisi. Muhayyile. Evet. Ve bunun çalışmaya ordamları Yine bunu da haysiyette bağlayabiliriz. Muhayyilesi iyi çalışmayan birinin haysiyetli olması mümkün değil. Neden? Çünkü muhayyile hafızayla da alakalı. Hı hı. Hafıza Tabii. dediğimiz şey ben dediğimiz şeyle ilgili. Benim kendimi tanımlamam Mukayetse. hafızamla alakalı bir şey. Yani ben dediğim şey aslında hafızamla hı hı. doğrudan alakalı. E, muhayyile ve hafıza. Birbiriyle bazıları hatta şey söylüyor. İmgenem yani muhayyile hafızanın kendisidir aslında. Hı. Dolayısıyla e, muhayyile ve hafıza olmadığında hı hı. kişinin kendisini tanıması mümkün değil. Kendisini tanımadığında haysiyetli olması mümkün değil. Aslında o manifestoda ne kadar güzel yerleştirilir der. Hayal gücünü, haysiyeti. Yani bunu da söylemeden geçmek istemedim. hani Çok fazla felsefi meseleye boğmak istemiyorum ama... ama belki karşılık buluyor dinleyicilerimizden destekler yağıyor şu anda. Yani bir de ben hani hep halk müziği ile ilgili konuşuyorum. Bir de mesleğimle ilgili de bir iki kerem Çok iyi yapıyorsun. Çok <gülüyor> iyi yapıyorsun. Evet. <gülüyor> Muayile zaten yıllarca senin dirsek çürüttün bir mesele. Bir mesele. İleride hatta kitap yazmayı da düşünüyorum bununla ilgili. Vallam. O yüzden muhakkak yazmalısın. Açık Radyo var olmaya devam edecek haysiyetiyle. Umarım buradaki programlar bir kitaba vesile oldu. Anadolu türkülerinde semboller, örüntüler ve kültürel bağlamlar. Bir de bu imgelemle ilgili bir şeye de vesile olursa benim işimi kolaylaştırıyor. <gülüyor> bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum. Ya şimdi bozacılık şahidi şırdıcı gibi birbirimizi kayıp mı bir alıyoruz belki ama bunlar benim samimi düşüncelerim. Yok ee, samimi olarak düşünüyorum. Bilen şey biliyor söyleyeyim. canım. Bilen biliyor. Ben samimi ol. Düşünmediğim bir şey söylemem zaten. Hakikaten teşekkür ediyorum. O kitap da Açık Radyo sayesinde büyük oranda çıktı. Şimdi sevmezsin ayrıntı konuşmayı böyle tanıtım yapıyormuş gibi hisset, hissedersin kendini ama ne zaman nereden çıktı nasıl ulaşılır biraz konuşalım mı fırsat bulamamıştık. Pan yayıncılıktan çıktı bu arada pan yayıncılığın çalışanlarına da Işık Hanım ve Ferruh Bey başta olmak evet. üzere selam söylüyorum. Selam İşini haysiyetle yapan titiz bir yayınevi geçen Mayıs ayındaydı çıktı yanlış hatırlamıyorsam bir sene olmadı henüz internette her yerden ulaşılabiliyor. Evet. <Gülüyor> Yani sadece kitabın ismini yazmaları yeterli. Tekrar eder misin benim şu an? Anadolu Türkülerinde Semboller, Örüntüler ve Kültürel Bağlamlar. Evet, dinleyicilerin muhakkak ulaşmışlardır diye düşünüyorum ama tekrar söz konusu etmek bence çok iyi oldu. Pek çok şey de bu hız içerisinde bazen uçup gidiyor insanın. Evet, uçuyor afrasında. gidiyor. Yani bir de oraya doğru hayat hakikaten çok hızlı akıyor şimdi. Evet. O yüzden de işte muhayyile ve algılarımız dumura vuruyor biraz. Öyle yani radyo da önemli bir rabıta fikir olarak yani. Çok güzel rabıta. Evet. Her ne kadar sürekli bir akış hali olsa da burada yani insanlar çok fazla içerik tırnak içinde içerik olduğunu ee, da düşünebiliyorlar bazen. Ne çok konuşuluyor dendiğine çok sık şahit <gülüyor> oluyorum. E, ama şöyle bir şey var az evvel dedin ya hani o kadar... Muhayleyi gasp etmeyecek o kadar o derece gasp etmeyecek bir mecra radyo yani neyle karşılaştırınca e tabii ki görsel medyanın özelliklerini düşünerek aslında bir mukayese yapıyoruz örneklerde çeşitlendirilebilir şüphesi ama bunun da ötesinde biz dijitalden yayın yapıyor olsak da evet araç belki. Daha çağdaş gibi dolayısıyla hani daha yeni medya tüketme biçimlerine apaçık radyonun da yaklaştığı da düşünülebilir. Ama bu buranın maturasını değiştirecek bir şey değil. Araçlar değişmiş olsa da radyo fikri, apaçık radyo fikri insanların senin kullandığın tabirle muayilesini nasıl söyleyeyim diri tutacak bir işaret olmaya devam edecek. Bence de öyle yani aracın değişmiş olması mahiyetin değişmiş olmasını beraberinde getirmiyor. Araç değişince mahiyet değişebilir şüphesiz ama burada yapılan şeyler aynı. aynı evet. Perspektif aynı. Evet. Ee, dolayısıyla bence değişen bir şey yok. Evet ama bunun da koşulu bunun sürekliliğin koşulu daha doğrusu dinleyicilerin desteğim e, Apaçık Radyo'nun bağımsız yayının 22 yıldır Radyo şenliği dediğimiz bu 9 günde üzerine uzun uzun konuştuğumuz dinleyici destek projesi <gülüyor> sayesinde oluyor. Proje 22 yıldır devam eden bir proje. 9 gün aslında bu bizim bir araya gelişimizin bir tür kutlaması oluyor denilebilir. Dinleyicilerimizin de katılım gösterdiği farklı şekillerde katılım gösterdiği özel bir yayın formatı. Bir ritüel gibi. Aynen öyle bir ritüel gibi. Şey söylüyor insanlar gerçekten. Yılı Açık radyonun apaçık radyonun şenliğine göre takvimlenen diren çok sadık dinleyiciler var. <gülüyor> ya o kadar hızlı mı geçti diyor mesela ilk üç ay. Çok iyi biliyor yani Mart Nisan gibi bir şenliğimiz olacak filan Hani o bütün hayatın akışı içerisinde şenlikte oturdu artık. E dediğin gibi ritüel. Böyle bir iddiayla çıktık ve bu şekilde sürdürüyoruz. Şimdi 121 olmuş destekçi sayımız, bugünkü destek sayımız çok teşekkür ediyoruz. de şu dakikalardan arayıp desteklerini iletenleri yavaş yavaş da yayını sonlandıracağız. Bir kayıt daha dinleme imkanımız var mı? Var, 4 kayıttı herhalde. Edinleyelim şimdi tekrar yeni radyodan açanlar için de bir hatırlatma yapayım. En başında konuşmuştuk çünkü. Emre'nin, Emre, Emre Dağataşoğlu'nun hücum kayıt usulüyle birileri getirdiği parçalar bunlar. Telefonlar kaydedilmiş. Evet. Hem apaçık radyo hem dinleyici hem dilden de titreşimler dinleyicilerine özel kayıtlar olduğunda ben altına çizmesem ölürüm. O yüzden yaptım. Ne dinleyeceğiz? Bu arada yeni açanlar varsa söyleyeyim ben müzisyen değilim hiçbir iddiam yok. Muhabbet için getirdim bunları sadece. Çok iyi ettim. Çok iyi ettim. Bu kayıt çalarken dinleyicilerimiz telefonları şenlendirirlerse mutlu bize. buradan biz de şen çıkarız. Kayıt bir tokat türküsü Zile yöresinden. Hı hı. Kendi memleketimden koymazsam olmazdı biraz. <gülüyor> Memleketçilik <gülüyor> yapayım. Tabii ki. Ee, Çamlar Altına <gülüyor> isimli bir türkü. Çamlar altına aman aman çamlar altına Çamlar altına aman aman çamlar altına Giyimde kuşram belyalıma güller altına Giyimde kuşram belyalıma güller altına Trende yoluna aman aman trende yoluna de yoluna, aman aman, Trende yoluna Trende yolları kalabalık, Gel gir bulurma Trende yolları kalabalık, Gel gir bulurma Destim var aman aman, mavide destim var. Mavide destim var aman aman, mavide destim var. Çok nazlanma o arda yarimde dostum var. Çok nazlanma o arda yarimde dostum var. Trende yoluna aman aman, trende yoluna. Trende yoluna aman aman, Trende yoluna, Trende yolların kalabalık, Gel geri olma. Trende yollar kalabalık, Gel geri olma. Canlı yayınımız sürüyor. apaçık Radyo'da dinleyici destek projesi özel yayını 22. radyo şenliğindeyiz. Evet Emre Dağtaşoğlu'dan bir kayıt. Üçüncü bir kayıt sunduk. Ardına sağlık Emre. Ben e, daha ederim. nasıl diyeyim salih bir zihinle bu kayıtları dinleyeceğim. Şimdi bir anda yayın koşturmasında hafif kaçırdım da. Ama sesini duymak, kayıttan da duymak çok güzel gerçekten. Teşekkür çok. ederim. Teşekkür ediyorum. Şimdi sayımız artıyor. Telefon seslerinde duyuyordur zaten dinleyicilerimiz destekler sürüyor 22. Radyo Şenliği'nin dördüncü gününde 122 olduk arada velimizin ve son destekçilerimizin listesi de geldi içinde meslektaşlarımız da gördüğümüz epey heyecan verici bir liste okumada caidebilir miyim isimleri? Olur tabii senden olsun bu sefer. Olur. Andaç Üzel, Perge Akgün, Nurcan Dalan, Devrim Anadolu, Selma Yakar, Mehmet Sayar. Ada Biber, cam Biber, Zeynep Ağca, Sera Geray, Lale Çavuldur, Duygu Korkmaz, Sibel Efendioğlu, Yüce Efendioğlu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet Resetçi çok size. teşekkür ediyoruz destekçilerimize. Sizlerle şenleniyor yayın. Çok harika hakikaten. Şimdi saat 7'ye 10 var. Hı. Ben akşamın akışında başka neler olacak bir onun da notunu iletmek isterim. Bir kere saat 7 itibariyle bu sulardan devam edeceğiz diyebilirim Erkan Uğur özel programı var ooo süper evet, ama Erkan Bey'in Olsun. <gülüyor> sever gerçi bu gayb gıyab mesele <gülüyor> evet Apaçık Radyo programcısı dostumuz oyuncu ve yönetmen Uğur Yücel burada olacak 22. Radyo Şenliği için bir özel kayıt yaptı heyecanla onu sunmayı bekliyoruz biz de dinleyicilerimizi bir Erkan Uğur özel programı Vallahi yapmış süper Evet saat 19 itibariyle peşi sıra Açık Şemsiye özelde eski ve yeni Açık Şemsiye programcıların tam takım buradalar. Şemnem Süer Grim, Hakan Gülbit, Levent Dönmez, Uğur Çıkırıkçılı, Mehmet Yusuf ve Tuncay. Günlükten özel bir program Duyacak Açık çıkar dinleyicileri. Gitar Eski devam edecek akşam Gonca Açık ve Murat Mert'in Şenliğe özel programı. Ve kapanışta da Esintilerin özel kuşağı var. Türkiye'de trompet denince Bence en kıymetli en önde gelen isimlerden birisi sahnenin sahici icracılarından <Gülüyor> Ferit Odman burada olacak Seda Bin Başkir'in onunla da kapıyacağız. bu arada Beyoğlu Urban Cafe'ye de şenlik başından bu yana teşekkür ediyoruz onlarda gönüllülükle bizleri doyuruyorlar <Gülüyor> ee, <Gülüyor> şenlik ona. içerisinde çok çok teşekkürler Beyoğlu Urban Cafe 2 varsınız Evet yiyen dikilir yemeyen yıkılır. <gülüyor> Urban Cafe'ye teşekkürler öyleyse. Aynen öyle. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet beyoğunla yakın olmanın da avantajları bir yandan. Şimdi yavaş yavaş bitirelim bu kuşağımızı. Çünkü bir fasıl daha açarsak yediği kaçırırız diye korkmuyor değilim Emre abi. Evet ben de yani felsefeciler zaman zaman çok <gülüyor> olabiliyor. Bir de ben uzun zamandır stüdyoya gelmediğim için bir mikrofonun karşısında Çok iyi oldu. Şimdi. Çok çok iyi oldu. Ee, uzatabilirim. Çok da uzatmayalım. İnsanları sıkmayalım. Keşke ama işte hayat bir şekilde müsaade etse de senle bir de felsefe kuşağı açsak. Aa, ne güzel olur. Düşünmeden. Fırsat olsa ediyorum. imkan olsa ben çok isterdim. Belki ileride olur. Emekli olunca belki olur. <gülüyor> evet Didem evet evet diye bağırıyorum. Ama ben tek başıma yapmam. Ya, senle hep birlikte yaparsak. Yaparız. Yani ne mutlu ne becerebilirsem ya, yaparız hep birlikte. Sen Fransızcadan <gülüyor> yüklenirsin. Aynen ben oradan yüklenirim. <gülüyor> bir şekilde bir serenca mı olur? Yani ben siz seninle seve seve yapmak isterim fırsat olursa, güç olursa ve yayın sürerse, <gülüyor> yayın sürerse destekler <gülüyor> gelirse evet. ve aynı zamanda yetkililer bunu uygun görürse. Konuşuruz yetkililerle e, ısrar ederiz, ısrar oluruz. <gülüyor> Biz yeni jenerasyon biraz ısrarcıyız çünkü sokarız o programı bir şekilde. Neyse ben çok da şey yapmayayım, cıvıtmayayım şimdi. Bir rahatladım senin de yayında bulunca. Ne bileyim. Evet. Sevindim. Sevindim. <gülüyor> Son bir kayıt daha dinleyebiliyoruz dört kayıt getirdim demiştin zaten Didem de onun hazır olduğunu işaret etti. Az evvel sabahtan bu yana desteğini ileten 122 dinleyicimize. çok çok teşekkür ediyoruz. 0212 alan koduyla 343 41 41 olan destek attığımız da hatırlatmak dediğim gibi özelliğinin sürprizleriyle sürecek. Biz birazdan Uğur Güçel'i devrediyoruz. Mikrofonun sonrasında sana bırakıyorum Emrah abim. Hem ne dinleyeceğiz hem de son bir ama bir meda de şey kararında. Apaçık Radyo Kontoya eden de destek olabilir dinleyiciler. Evet aynen öyle. Benim gibi telefonla konuşmayı sevmeyenler varsa siteden girip destek olabilirler. Onu da söylemiş olayım. Çok da pratik bu arada sitede. Evet evet. evet pratik basamakta. zamanda şey. oluyor. Bu son kayıt Neşet Ertaş'ın bir türküsü. Aslında bu uzun sapla çalınsa çok daha iyiydi ama imkan olmadı. Kavuşmak güman oldu isimli türküsü. Harika. Onu çalıp söylemeye çalıştım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Radyoya verdiğiniz emeklerden ötürü burada olduğunuz için, Bilmiyorum güler yüzünüz abi. için, enerjiniz için, Bilmiyorum. enerjiniz hiç tükenmesin. Umarım destek şenliği bittiğinde mutmain ve mutlu oluruz hepimiz. <gülüyor> bu da dinleyicilere bağlı elbette. Lütfen bu kayıt esnasında da destek olsunlar. Son olarak senden duyuyorum telefonumuzu. Tamam. 0212 343 41 41 Kavuşmak güman oldu da o yok. Allah'ım yaman oldu da gel sevdim gel gel Allah'ım yaman oldu da gel sevdim gel gel Hasretin çekerim oy, oy oy oy Bir hayli zaman oldu da gel sevdim gel gel Bir hayli zaman oldu da gel sevdim gel gel E kendir o yoy de gel sevdim gel gel Göz yaşı döken yaşu de gel sevdim gel, gel. bu sevdanın elinden o oy oy yoy bedeni büyük kendiride gel sevdim gel gel Belini bülken bir de Gel sevdiğim yeri gel Garpim birdir hayrıda olur yüzüm güldür bayırda gel severim gel gel yüzüm güldür bayırda gel severim gel gel ya benim muradım ne ben, oy oy oy ya ben ölür bayırda gel severim gel gel ya ben ölür bayırda gel severim